549. konu, Hazreti Peygamber'in hicret sırasında Mekke'den çıkarken dua etmesi, Resulullah, Medine'ye hicret için çıkarken şöyle dua etti, Hamd o Allah'a mahsustur ki, ben bir hiç iken beni yarattı, ey Allah'ım, dünyanın şiddeti, dünyanın felaketleri, gecelerin ve gündüzlerin musibetleri hususunda bana yardımcı ol, ey Allah'ım, seferimde bana arkadaş ol, geride kalan aile efradım hususunda benim halefim ol, bana verdiğin rızkı bereketli kıl, sana kulluk yapmam için bana kolaylık ver, güzel ahlak üzerinde beni sabit kıl, ya Rabbi, kendini bana sevdir, beni halkın merhametine bırakma, ey Mustazafın Rabbi, sen benim Rabbimsin, senin gökleri ve yeri pırıl pırıl parlatan, karanlıkları söküp atan, keremli yüzünün nuruna sığınıyorum, öyle bir nurdur ki, geçmişlerin işleri onunla salaha kavuşmuştur, Beni gazabına uğratma ve bana dargınlık yüzünü gösterme, bana verdiğin nimetlerin, benden geri alınmasından ve gazabının beni ansızın yakalamasından sana sığınıyorum, senin rızan benim yanımda güç yitirdiklerimin en hayırlısıdır, günahtan dönmek, ibadete yönelmek ancak seninle olur.